Günahlar kalp gözüne perde indirir. Bu inan perdeler de rüsvete mani olur. Birçok esra ilahiye bakılmaya mani olur. Perde inersi, pencereye şey görebilir misin? Göremezsin. Bunun gibi yani. Hatta Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerine buyuruyorlar. Bir kimsedi günah işlediği vakitte kalbin üzerine bir nokta kara peyda olur. Manevi kalbin üstünde. O etten kalp hayvanda da var. Kalbin de maneviyatı var. Tövbe edersen, hemen ucu ederse kulaklı başına alın. O da levvame makamının işidir yani. Eyvah ne yaptım diye. Bazısı ahmaktır. Yaptığı günahlar ile övünür. Ben böyle içki içerdim, ben böyle adam döverdim, ben böyle adam söverdim, şöyle yapardım Böyle diyenler. Günahları ihdaha edenler korkulur nihayetlerinde. Nihayetlerinden korkulur. Bazı ahmaklar vardır öyle. Gençliğinde yaptıklarını unutmaz bir türlü. Halif'e unutmasın da tövbe etsin, Hayır. Onunla iftihar eder. Korkulur bunların akıbetlerinden. Bir de var. Yapmıştı. diyele yaptırılmıştı. Yapmıştı. Sonra nadim oldu. Tövbe etti. Bir daha dönemese hücretti. Günahını unutma sakın yalnız. Daima ağla. Bir günah dahi çoktur. Günahın büyüğü olmaz. Allah'a isyandır. Ama rahmeti sübhane o kadar geniştir ki kapısına geleni boş çevirmezsin. Tövbe ederse o üzerindeki o kara silinir. Etmezse o kara büyür, büyür, büyür, büyür, kalbi karartır. Perdeler yani. Kalp gözünü ilk ki et. Kalp gözündeki perdeyi çak etmeyince vasıla idar olamazsın. Temizleyecek <gülüyor> şimdi kendini zahirini, batını. Hemen günah işledin bir tövbe etmeli. Bize kalpteki olan o kaldırmalır. Bu da günahına nadim ve tövbedenler edenler nefs-i levvame sahipleridir. De yani der mi diyor başına gelmiş artık. Eyvah ben ne yaptım diye. Bazı ahmaklar günahlarıyla övünürler. Şöyle kestim, böyle vurdum, böyle kırdım, böyle dişlerini döktüm, gözünü patlattım, şöyle ırıza geçtim. Bilmez ki çalma kapıyı, çalarlar kapıyı. Bunu düşünemez o. adalet ilahi budur Mutlaka tecelliye. Hemen tövbe etmeli. Allah'tan çok korkmalı. İki kısım korku vardır. Biz size daima buradan bunu tetikedebiliriz söyleriz. Birisi Allah'ın celalinden, azabından, ikabından, narından bir korkuda vardır ki Allah bana kulum demezse Resul-i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bana ümmet nazarıya bakmazsa diye korkarsa bir adam o daha yüksektir mertebesi onu. Ne cennet için ibadet yap ne cehennemden korkarak ibadet yap. Allah Allah'ımız olduğu için Allah'a ibadet et.